Bence komplo teorilerine itibar etmemek bir gazetecinin asli görevleri arasındadır. Ama George W. Bush'u ülkenin en yüksek mevkine taşıyan kaldıraç mekanizması konusunda geliştirilen komplo teorisinde bir sorun varsa... ...o da bu teorinin insanı asla yaya bırakmaması. İnsan her an o görünmez tere takılıp yere kapaklanacağını sanıyorsa da hiç tökezlemeden dümdüz yoluna devam edebiliyor. Burası o mekanizma hakkındaki incelemelerimi anlatmanın hiç yeri değil elbette... Ama şunu da söylemeliyim ki, o makinenin dişleriyle zembereklerinin nasıl çalıştığını anlayabilmek için... ...Teksas'ta haftalarca insanların anlattıklarını dinledim. Sermaye piyasası kurulunda da günlerce arşiv klasörlerini karıştırdım. Şimdi tek bir örnek vereyim diye söylüyorum. Dresser sanayileri şirketini kimin satın almış olduğunu öğrenmek istedim. Bir zamanlar dünyanın en büyük petrol hizmetleri şirketi olan Dresser Industries'in yöneticisi... ...Prescott Bush'tu. Yani... ...Dabya'nın büyük babası. Baba Bush da bu şirket adına... ...Batı Texas petrol havzasını... ...hizmete açan kişiydi. Dressleri Halliburton almıştı. Irak'ta geçenlerde... ...bir sözleşme bağlayan Halliburton. Hani başkan yardımcısı... ...Dick Cheney'in... ...Baba Bush'un savunma bakanlığını yürüttükten sonra... ...yöneticisi olup... ...büyük bir servet yaptığı şirket. Ve bu iş... ...böyle sürüp gidiyor. Başkan Bush seçilebilmek için seçim kampanyaları tarihinin mali destek alma rekorunu kıran kişi oldu. Ona en büyük mali destek veren kişilerden biri, Bush'un ifadesiyle Kenny Boy diye bilinen Kenneth Lay'di. Lay, Amerika ve dünya tarihinin en büyük şirket dolandırıcılık operasyonlarından birini yürüten Enron şirketinin baş yöneticisi... Enron'un muhteşem ücretlerle çalıştırdığı danışmanları arasında şaşmaz şekilde önde gelen kişi kimdi peki? Ralph Reed. Yani Hristiyan Koalisyonu adını taşıyan sağcı dinci kuruluşun eski başkanı. Peki Reed'i yönetim kuruluna öneren kişi kimdi? Karl Rove. Yani Bush'un Teksas'taki valilik seçim kampanyalarının tümünü yürüten ve şu anda da Beyaz Saray'ın en güçlü adamı olan kişi, bir Svengali ya da Rasputin figürü. Siyasetin büyük şirket yönetim kurulu odalarının duvarlarında sarmaşık gibi dalanıp budaklanması oyununun provaları Bush'un Teksas valiliği sırasında yapıldı. Bir zamanlar bağımsız olan ve çoğu Teksaslı'nın yeniden bağımsız bir ülke olarak görmeye can attığı Teksas'ta bu hayalin gerçekleşmesini Birleşik Devletler statüsü yasaklıyor. Peki o zaman. Teksas ülke olamıyorsa biz de ülkeyi teksaslaştırırız. Clinton'ın başkanlık döneminde iktidar bölgesinden dışarıda tutulmuş bir grup insan... ...neredeyse 10 yıl boyunca oturup plan yaptı. Bu insanların adlarını iyi kötü herkes biliyor şimdi. Cheney, Wolfowitz, Richard Perle, James Woolsey, Douglas Feith. Bu insanlar Amerika'nın karşı çıkılamayan... Ve bir daha da asla açıkılamayacak askeri ve siyasal gücünün dünyanın dört bir yanında hakim olması için kurdukları ana planı bir dizi makalede açıkça ortaya koydular. Planın odak noktası Orta Doğu ve Irak'tı. Yazdıklarına göre bu büyük rüyayı gerçek kılmak için gerekli olan tek bir şey kalıyordu geriye o da yeni bir Pearl Harbor'dı. Bu adamların içinde yuvalandıkları bir sürü think tank'ten biri olan Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi'nin yayınladığı bir belgede tas tamam" böyle deniyordu işte. Çarkın ikinci dönüş olayı kelimenin tam anlamıyla gökten <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> a fost apădată. Dar, cum toate îmi mă refer la toate. Toate îmi mă refer la toate. Ben de basın kartımı sallayıp kordonu yarmaya çalışırken, yolumuzu kesip bizi içeri bırakmayan polis memuruna da hayatımı borçluyum herhalde. Olayı izleyen şok, acı, haysiyet ve cinnet girdabını ise herhalde hiç kimse unutmayacaktır. Oturduğum blok bir anda mumlardan ve çiçeklerden oluşan bir halıya dönüşü verirken, New York şehri baştan aşağı Amerikan bayrağı ve bir de yanmış et kokusuyla sarılıp, Sarmalandı. Bu, Amerika'nın <gülüyor> dünya yüzünde yakaladığı fırsat anıydı. <gülüyor> Ama bunun böyle olduğunu derhal kavramamış olanlar da bağışlanmalı tabii. Le Monde'un manşetten anlattığı gibiydi. Nous sommes tous Américains, şimdi hepimiz Amerikalıyız. Yani Amerika'nın tarihte hiçbir zaman bu gezegende daha fazla dostu olmamıştı ya da biz öyle sanıyorduk. Ulusal güvenlik danışmanı Condoleezza Rice da taslamam aynı kelimeyi, yani fırsat kelimesini kullanmıştı zaten. Ama neyin fırsatıydı bu? Geçenlerde aynı Fransız gazetesi Amerika hakkında bir başka manşet attı. Söl kontürtüs, herkese karşı tek başına. Eh, neredeyse herkese karşı.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 pourquoi le cœur du bonheur Şimdi çarkın 3. kere dönüşünü, yani Irak'a karşı girişilen o savaş seferberliğini anlatmanız zamanı değil. Belki bir tek şu söylenebilir. Yeni Amerikan Yüzyılı projesini kaleme alanların tümü şimdi ya Bush yönetiminin önde gelen simaları ya da en yakın danışmanları konumunda. Belki bir de şunu eklemeliyim. CIA'in eski kıdemli analistlerinden biri olan ve halen teşkilatta bulunan meslektaşlarıyla yakın temasını sürdüren Mel Goodman daha geçen 2 ayı gibi çok erken bir tarihte bana Saddam Hüseyin'in silahlarına ilişkin siyaha değerlendirmesi üzerinde yönetimdeki siyasal kadroların nasıl oynamalar yaptığını anlatıyordu. Time is running out on Saddam Hussein. He must disarm. I'm sick and tired of games and deception. We are prepared to take action in respect of Saddam's regime if necessary. And so this is a process that is unfolding. We will listen carefully to the inspector's reports on Monday and then be in consultation with our friends and allies around the world and participate in the discussions within the Security Council, and uh, then decisions will be forthcoming from those consultations and that discussion. <laughs> Ben Amerika'ya bir köşe yazarı olmaya gitmedim. Ya da Michael Frey'nin ''Akıl fikir sahibi adam nasıl biridir?'' başlığını taşıyan ve insanı gülmekten öldüren o makalesinde makareye aldığı o insanlardan biri olmak için de gitmedim. Benim kendi düşüncelerimi ister kelimelerle, ister resmederek, isterse müzikle benden çok daha iyi ifade edebilecek Amerikan sesleri var. Bunların bazılarını hem değer verdiğim dostlar, hem de çok daha önemlisi, kolay kolay kulak tıkanamayacak sesler olarak bu yazıda da anıyorum. New York'ta dünyanın en büyük yazarlarından biri olan Susan Sontag'ın arkadaşı olma onuruna ve keyfine vardım. İnsanların Amerika'ya atfettikleri bir yığın projeksiyon var, diyor Sontag. Ama en çarpıcı projeksiyonlar Amerika'nın tutarlılığına dair olanlar. Bak, Arnold Schwarzenegger, Kaliforniya'nın yeni valisi olabilir ama bu, Kaliforniya'nın hayat tarzının değişici anlamına gelir mi? Elbette gelmez. Her yer ton ve renklerini bireylerden alır. Schwarzenegger'in vali olması da Kaliforniya efsanesinde yeni bir çağa girilmesi demek olacaktır. Clinton'dan Bush'a geçiş, Amerika efsanesinde nasıl yeni bir çağ idiyse tıpkı öyle. Bana kalırsa diye devam ediyor tak. şimdi gördüğümüz, yani Bush yönetiminin izlediği siyasetin temsil ettiği şey eski bir Amerikan geleneği. 19. yüzyılın ortalarından beri varlığını sürdüren emperyalist gelenek bu. Ama önümüzde çok hareketli bir yolculuk var. Gerçekliğin aniden insanın kucağına düşmek ve burnunun ortasına bir yumruk indirmek gibi bir huyu vardır. İmparatorluk light işi yürümeyebilir. Acaba Amerikalılar ağır bir imparatorluğa hazır mı? Well, what's modernization and corruption and the mercenary spirit and harking back to an older America where people were more virtuous and family values were stronger and people weren't so interested in money so that's a perennial idea and then there is this wonderful I must say I participate in myself belief in the pow power or possibility of New York'ta dünyanın en büyük belgesel fotoğrafçılarından biri olan David Turnley'in arkadaşı olma onuruna ve keyfine vardım. Berlin duvarının yıkılmasından sonra, diyor Turnley, Amerika'nın artık dünyanın merkezinde olmadığı can alıcı bir dönem yaşandı. Amerika sahne kenarına doğru çekildi ve mesafeli, kayıtsız bir üstünlük duygusu edindi kendine. Böylece benim yetiştiğim dönem yani iyi Amerikalı olmanın Amerika'nın yaptığı her şeyi sorgulamak anlamına geldiği o dönem artık kapanmış oldu. Ve böylece biz de artık bütün dünyayı bir futbol maçı gibi gören bir Amerika ile baş başa kaldık. Maçta ya kazanırsın ya kaybedersin. Amerika her türlü nüans duygusunu yitirdi. Amerikalılar futbolda faul yapılmasından, arkadan sert girmelerden filan... ...hiç hoşlanmazlar. Ama buna rağmen biz şimdi dünyanın her yerinde... ...favurlu oynanmasını istiyor ve bunu teşvik ediyoruz. Öyle bir ülke haline geldik ki... ...Batı Şeria'da ya da Gazze şeridinde bir mülteci kampında doğup büyümenin... ...nasıl bir şey olduğu hakkında en ufak bir fikrimiz bile yok. El kaydediciler gibi insanların... ...hemen söyleyeyim ki onlarla herhangi bir konuda görüş birliğin falan yok. Evet bu insanların bizden neden bu kadar nefret ettikleri hakkında... E nu Yet the course of this nation does not depend on the decisions of others. Whatever action is required, whenever action is necessary, I will defend the freedom and security of the American people. Every nation has a choice to make. In this conflict, there is no neutral ground. The world is divided into two sides, which are part of the site of faith and the site of peace. New York'ta John Cale'in arkadaşı olma onuruna ve keyfine vardım. Cale, gerek Velvet Underground grubuyla, gerekse ondan sonra büyük bir üretkenlikle ortaya koyduğu çalışmalarla dünyanın en büyük rock müzisyenlerinden biri olduğunu göstermiştir. O da benim gibi Britanyalı, gallerden geliyor. Ama benim aksime asla memlekete dönmeyecek. Ne var ki şöyle diyor. Benim Amerika ile aşk maceram, ki bu macera müzikle aynı anda başlamıştı, hırp diye pike yaptı. Clear Channel radyolarının, Başkan Bush'un çok yakın bir arkadaşına ait yerel radyo istasyonları ağının, Dixie Chicks grubunu Bush rejimine yönelttikleri eleştirel beyanı geri almaya zorladığını duyduğum anda... America, aşkım da pike yapı verdi. She gave him <Sessizim> smile and he said, "Would you mind sitting down for a while and talking to me? we Would you mind if I sent one back? Don şunları da ekliyor sözlerini. Şu son elektrik kesintisiyle birlikte rejime duyulan güven de zaten hiçbir zaman öyle ahım şahım sayılmaz ya Neyse, rejime duyulan güven de tepe üstü yere çakılı verdi. Tüm Amerika Birleşik Devletleri enerji sistemini oluşturan üç elektrik şebekesinden birinin sırf Teksas'a tahsis edilmiş olduğu kimin aklına gelirdi ki? Bir zamanlar büyük olan bu ülkenin ve ben de şimdi onun bir ürünüyüm. Diyor John Bu ülkenin cömertliği şimdi yükselen bir politik humma ile gitgide gölgeleniyor. Bu humma 1960'larda komünist manifestoyla dalga geçmek için kullanılan bir parodiden türetilmişe benziyor. Yani şu, senin olan benimdir, benim olan da benimdir. Ben baktığımda Beyaz Saray'da bir şehzade ve onun ardında dolanan bir takım güçlü gölgeler görüyorum. Kaynakların yağmalanmasını bir hayat tarzı haline getirmiş kara gölgeler. Bu arada ben de Karl Rove'un her sabah kapının altından odama püskürttüğü zehirli atmosferin içinde fokur fokur kaynayıp duracağım tabii. Bir iki şarkı yazarım, sesi sonuna kadar açarım, ölüler mi gömerim. Böyle diyor John Keel. Amerika iki yüzü olan Janus gibi bir ülke olmuştur daima. Demokrasi düşünü kovalayan Tom Paine gibi insanların yaptığı bir devrimle kurulmuş ama soykırım ve kölecilik üzerinde inşa edilmiştir. Göçmen akınlarıyla zenginleşmiş ama kudret ve servet tutkusuyla gözünü hırs bürümüştür. Belli bir zaman diliminde bu Amerikalardan hangisinin yükselişte olduğu daima sorulan bir sorudur. Bana sorarsanız Clinton döneminde o demokratik Amerikanın bazı unsurları öne çıkmaktaydı ya da en azından şu söylenebilir şimdi uluslararası bir vatandaş olarak dünyadaki rolünü kendine yeniden biçen, anayasasına altın yaldızlı harflerle yerleştirdiği demokratik hakları insanların rızasıyla geri alan, erozyona uğratan bir ülkeye kıyasla, Clinton Amerika'sında bu öğeler daha öndeydi. Benim terk ettiğim ülke, geldiğim ülke değil. Kongre binasındaki kafeterya, menüsündeki Fransız usulü kızarmış patatesleri, ...özgürlük usulü kızarmış patateslere çeviriyor. Öğrencilerden... ...Irak'ın işgaline karşı çıkan... ...hocalarını gözlemeleri... ...ve idareye ispiyonlamaları isteniyor. Mısır kökenli Amerikalı bir arkadaşımın... ...7 yaşındaki oğlu... ...okulundan... ...Bağdat'ta görev yapan askerlere gönderilecek... ...bir mektubu imzalamayı reddettiği için... ...arkadaşımın kapısına polis dayandı. Dolayısıyla... İnsanın Amerika'ya olan aşkı ve inancı daima zıtlar arasındaki karşı seslerin sınavından geçecektir. Dünyanın geri kalan kısmında olduğu gibi. Amerika vizesi için müracaat kuyruklarının en uzun olanları şaşmaz biçimde Amerikan bayrağının en çok yakıldığı ülkelerde görülür. Amerika'nın sağladığı özgürlüklerin genellikle en kıt olduğu ülkelerde. Ne var ki George Bush Amerikası'na artık cool bir yer olarak bakılmadığını ileri sürmek hiç de çelişkili olmaz. Yani Amerika heyecanı sadece bende değil, bütün dünyada bitti aslında. You done me wrong. You're alături de noi. America de Bunlardan biri, yeryüzü sokaklarında Amerikan karşıtlığının Irak Savaşı'na kadar görece az olmasıydı. Amerika'nın dünyadaki algılanışını ölçmede muhtemelen daha da öğretici olabilecek bir yöntem de... ...dünya pazarındaki en Amerikan markaların kaderine bakmak. Bu Ağustos'ta Roper ASV danışmanlık şirketi tarafından yürütülen bir araştırma... ...tarihte ilk kez Nike... Microsoft ve McDonald's firmalarının deniz aşırı satışlarında sırasıyla %14, %18 ve %21 oranlarında düşüş kaydedildiğini ortaya koydu. Benim aşkımı değilse de inancımı son haftada bir son dakika golü olarak canlandıran tek şey insanın kişisel ve siyasi havasını moralini yükseltme konusunda uzmanlaşmış bir Amerikan esin perisi oldu. Bu canlandırma operasyonu da Amerika'da değil, doğduğum kasabanın yarım kilometre ötesinde Londra'daki sıcak dalgasının içinden geçip çoban Bush İmparatorluğunu boydan boya kat eden bir kasırga biçiminde gerçekleşti. Kasırga Peti, namı diğer Patty Smith. En büyük kızım Elsa'nın 9. yaş gününü orada kutluyordu. İki saattir ortalığı kasıp kavurmakta olan kasırga, Peti'nin kendi milli marşı ve aynı zamanda toplu duası olan... People have the power'la doğruğa çıktı. Bunun hemen ardından da Patty, demokrasi ilkesini kafalara bir kez daha çakan, imparatorluğun boyundurunu söküp atıveren o soylu belgeyi, Amerikan bağımsızlık bilirgesini okumaya geçti. Bu, doğruların kendiliğinden apaçık olduğunu, tüm insanların eşit yaratılmış, yaradanları tarafından doğuştan belirli haklarla donatılmış olduğunu kabul ederiz daima aynı emelin peşinde koşan uzun bir suistimal ve gasplar dizisi, bu hakları mutlak bir despotluğa indirgeme yönünde bir komplonun varlığını ortaya koyarsa, işte o zaman böyle bir yönetimi devirmek onların hakkı ve ödevidir. Tam o anda Metin bizi tuhaf bir yere doğru götürmeye başladı. Thomas Jefferson'ın ithamnamesi Kral 3. George değil, ...onun yaşayan adaşını hedef almaya başlayıverdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın tarihi... ...art arda defalarca tekrarlanan... ...haksızlıklar ve gasplar tarihidir. Daha sonra kuliste... ...Rakınol'un şairesi... ...turne boyunca saçına taktığı siyah kurdeleyi... ...Elsa'ya verdi. Patti Smith, kızıma verdiğin doğum günü hediyeleri için teşekkür ederim sana. Kurdele için ve daha da önemlisi bir zamanlar aşık olduğum Amerika'dan bir anlık görüntüyü bize sunduğun için ve hala orada duran, hala kıpır kıpır olan o Amerika'ya hak ettiği o sesi verdiğin için. Şimdi bir an için New York'a dönersek, orada Nevada Smith'in yeri diye bir bar vardır. Tüm hayatın futbol topu etrafında döndüğü bir bar. Kapıdan girdiğiniz anda hem mekanı, ...hem de Amerika Birleşik Devletleri Doğu Saati ile Britanya Saati arasındaki beş saatlik farktan dolayı zamanı da kaydıran bir tünele girmiş gibi olursunuz. Nevada'nın yeri cumartesi pazar sabahları tıklım tıklım doludur. İnsanlar takımlarının formalarına göre renk renk giyinmiş, ellerinde Arjantinler... Televizyon ekranlarına çivilenmiş, İngiltere'nin yağmurlu öğleden sonralarından gayet iyi bildiğimiz ve sevdiğimiz şarkıları avaz avaz söylemektedirler. Tabi New York'un geri kalanı sabah kahvaltısıyla meşgulken olur bütün bunlar. Hold your head up sonuç şudur ki daha varlıklı New Yorklar sokaklarda aptal küçük köpekleri gezdirip bir yandan da Benedict yumurta mı yesem yoksa günün Gece ve keder içinde sessiz sedasız yürüyen bir Mancunian yani Manchester United taraftar ordusu ile öyle ki küresel bir David Beckham olayıyla ile daha yeni yeni tanışan bir ulus sabahın köründe şöyle bir nakaratla da tanışı verir. Beckham ey Beckham saçını kazıt da git fahişe karını azıt. Ey pekala. Bex şimdi İngiltere'yi terk etti. Bana gelince hmm, benim Eve dönüş zamanım geldi anlaşılır.